Hadi çocuklar hadi çabuk olun Biraz sallanmayın Başınızdan iki dakika ayrılsam Hemen gevşeyi veriyorsunuz Yakup Buyur Niyazi usta Ne yapıyorsun sen böyle Son zamanlarda iyice yavaşladın Hiç çalışmıyorsun oğlum Ne oldu sana Bu mobilyaların yarına kadar yetişmesi lazım biliyorsun Sen merak etme usta yetiştiririz Nasıl yetiştireceksiniz he? Daha hiçbir iş yapmamışsınız ki Rahim Rahimse işte zaten ağır çalışın Bari sen hızlan oğlum, Müşterileri karşı mahcup etme beni Tamam usta, olmazsa bu akşam biraz geç çıkarız Hadi oğlum hadi bak sana güveniyorum Ben şimdi dışarı çıkacağım, sonra ne olursa biraz sonra gelecek dersin tamam Benim mı? Ne Niyazi Usta Raif, Raif oğlum bu ne hal böyle? Ha? Rey sana söylüyorum, şey, şu güzelim e, meşe ben... ağacını ne hale sokmuşsun? Usta yani... Dikkat etsene biraz. Pardon. Ya onu alıncaya kadar neler çekiyorum ben? Parayı sokaklar toplamıyoruz ki. Hı -hı. Biraz dikkatini vererek yap işini yavrum. Kulağın hep ağaçta olacak. Ağaç karşılık verir sana. Ses vermezse duracaksın, anladın mı? Anladım usta. Hadi, hadi işinize bakın. Ben çıkıyorum ha. Hadi. Oh, Öf be hele şükür gitti Aldırma Yaptığımız hiçbir işi beğenmiyor birader Nedir bu çektiğimiz Bu gidişle bırakacağım işi Her şeye bahane buluyor Onun kızdığı şey başka İşler iyi değil ya ondan bu kadar sinirli İş yoksa bunda bizim ne suçumuz var Hala beni çocuk sanıyor Sen yaptığın işe dikkatini vermiyorsun ki Rayf Elin işte ama gözün Tamam ne? tamam bir de sen başlama Bana ders vereceğine dükkana erken gelmesini öğrensen önce Zaten canım sıkkın <Gülüyor> Ne oldu yine Buralarda yaşamaktan sıkıldım Yakup. Keşke gidecek başka bir yerim olsa. Ah, ama nereye gidebilirim ki? Sıkışıp kalmışız bu kasabaya. Neyse boşver. Aklımdayken söyleyeyim. Remzi amcan seni sordu gene. Niye? Bilmem. Yakuba söyle işten sonra bana uğrasın dedi. Anlaşılan yine öğüt verecek. <gülüyor> o niye? Eve erken gitmem için herhalde. Olmadı işte amcaysa amca. O ne karışır sana? Ben de anlamadım. Annemle ikisi her şeyime karışıyorlar. Onların yüzünden gönlümce yaşayamıyorum. Ama niye inkar edeyim? Remzi amcamın babam öldükten sonra bize çok faydası oldu. Yokluğunu aratmadı. Yapacak tabii amcan değil <gülüyor> Öyle de kabaat, biraz da annemde. Her gün rapor ediyor beni. Eve geç gidiyorum diye soluğu Remzi amcamın berber dükkanında alıyor. E sen de biraz erken git. İçimden gelmiyor ki Raif. Annem bana bakıyor ben anneme. Konuşacak bir şey bulamıyoruz ki. Ben de böyle gece yarılana kadar sokaklarda avunuyorum işte. Kahveye falan geldiğin de yok. Ne yapıyorsun böyle? Geziyorum. Sonra da annemle amcam başlıyorlar öğüt vermeye. Senin de çok üstüne geliyorlar. İyi dayanıyorsun vallahi. Ben olsam bir gün bile çekemem onları. Hadi ha. anneni anladım da Ya amcan. O niye bu kadar geliyor üstüne? Bilirsin amcamın hiç çocuğu olmamış. O yüzden böyle davranıyor. Bizim soyumuzu sen devam ettireceksin diyor. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi son günlerde de annem üstüme geliyor İlle de evlen diye <gülüyor> İyi ya, bize onu diyen de yok Ne bekliyorsun hemen evlen işte Bu işler ha olmaz ki Raif İyi düşünmeli insan Sonra annemle amcam öyle herkesi kolay kolay beğenmezler ki Hele benim seveceğim birini hiç kabul etmezler ha, Yoksa sevdiğin biri mi var Lafın gelişir canım öylesine söyledim işte Bu akşam bize gelsene Sizde ne işin var ya? Öyle olduktan sonra evime gider otururum. Bizim bahçeye çardak yaptık. Melek, ben bir de bizim dayı kızı Aysel. Her akşam oturup sohbet ediyoruz orada. Vakit geçiyor. Aysel mi? Ne oldu? Niye şaşırdın? Hiç canım. Aysel de aklıma geldi. İdris'ten bir haber var mı? Yok. Birdenbire ortadan kayboldu. Nişanlı kız iki yıldır bekler durur burada. Aslında Aysel'e de acıyorum doğrusu. İdris gittikten sonra çok durgunlaştı. Kimseyle konuşmaz oldu. Oysa eskiden ne kadar neşeliydi. Bilirim bilirim. Güzel kız doğrusu. İdris de yiğit delikanlıydı hani. Yiğitse çıksın ortaya. Aysel'i böyle bir başına kasabada bırakmak yakışır mıydı ona? Yakışmaz elbet. Ama İdris'in de kendine göre bir nedeni vardır belki. Benim anlamadığım şey bu adam nereye gitti? Birdenbire nereye kayboldu? Neyse bırakalım şimdi İdris'i de işimize bakalım. Niyazi Usta gelirse yine laf edecek. Ha. Beni çağırmışsın galiba ha, Yakup gel gel Ben de boş boş oturuyordum Bugün topu topu iki saç kestim Başka müşteri gelmedi Kapı açık kalsın mı amca dışarıda hava çok güzel ha, Açık kalsın <gülüyor> bakalım hadi Her tarafta çiçek kokusu var <gülüyor> Bahar günlerinin hali başka oluyor amca Ben de seni bu güzel havalar yüzünden çağırdım zaten Yine annemle mi konuştun yoksa ha, Annen senden çok şikayetçi Eve gece yaralarından sonra gidiyormuşsun. Yok be amca. O kadar da geç değil. Annem büyütüyor. Ama annen seni merak ediyor. Haksız da değil hani. Ben bile bazen tedirgin oluyorum. Bu kadar üstüme gelmeyin amca. Ben büyüdüm. Ama siz hala beni çocuk sanıyorsunuz. Kolay değil ki Yakup. Varımız yoğumuz sensin. Soyumuzu sen devam ettireceksin. Allah göstermesin. Başına bir iş gelirse biz sensiz ne yaparız ha? Sonra biraz da anneni düşün. Baban öldükten sonra çok yalnız kaldı kendini daha yeni yeni toparlıyor. Ona yardım etmelisin. Annem her şeyime karışıyor. Rahatsız oluyorum amca. Çevrendekiler bile benimle alay ediyorlar bazen. E boş ver onları. Bu senin hayatın. Onlar ne karışır? Peki bu hayat benimse ne zaman istediğim gibi yaşayacağım? <gülüyor> bilirim, bilirim. Kolay değil gence olmak. Ben de bir zamanlar senin gibiydim. <gülüyor> Annem çok düşerdi üstümüze. Hep evde oturmamızı isterdi. Ben de kaçardım. Bu iş evleninceye kadar sürdü böyle ya. Ne yani? İstediğim <gülüyor> zaman eve gitmek için evlenmem mi lazım? <gülüyor> o zaman da kurtulamazsın. Bu kez de hatun erken gel diye tutturur. Senin anlayacağın bu işten kurtuluş yok. Yol yakınken alıştır kendine. Ama amca bu güzel havada da eve erken gidilmez ki. Bütün gün marangoz atölyesinde çalışmaktan canım çıkıyor. <gülüyor> ben de herkes gibi gezip eğlenmek istiyorum. Niyazi usta da senden memnun değil. İşe çok geç gidiyormuş Sokaklarda boş boş dolaşmakla Eline bir şey geçmez Ne yapacağımı şaşırdım Niyazi usta bir yandan Annem bir yandan Kimse beni düşünmüyor ki Ben onu bunu bilmem Anneni üzmeyeceksin Bütün gün evde senin yolunu gözlüyor Kendine de biraz dikkat et Üstün başın perişan Saçların uzamış Gel geç otur şuraya da saçlarını kısaltayım İstemem bari. amca istemem ben halimden memnunum Ha, bizim Durmuş geldi galiba Remzi abi ha, Buyur Durmuş Sıra var mı abi ee, saç tıraşı olacaktım da Tabi Durmuş gel gel Amca Hı. Neyse bana müsaade gideyim artık ha, Bak sakın dediklerimi unutma Anneni de üzmeyeceksin tamam mı Sen merak etme amca ha, Gel bakalım Durmuş Gel gel Geç şöyle. Hemen saçlarımı kısalt abi. <gülüyor> ne o durmuş? Bu acelen ne? Biraz soluklan hele. Sorma abi. Ha, otur bakalım şöyle. <gülüyor> Anlat bakalım şimdi. Babam. Eee? Birkaç gündür İstanbul'daydım. Daha dün sabah geldim. Babam beni görür görmez. Daha bir hoş geldim bile demeden... ...bu saçların hali ne böyle diye kızmaz. <gülüyor> bilirim bilirim. Baban uzun saçı sevmez. <gülüyor> ben <gülüyor> de bu vakte kadar ancak gelebildim. E. Ee? Saç tıraşın nasıl olsun durmuş? Her zamanki gibi abi. Yanlardan alalım. Ah be. <gülüyor> ya şu berber aynasının hikmetini çözemedim gitti bir <gülüyor> türlü. Ne zaman oturup aynada kendime baksam rahatlıyorum. Ee, öyledir, öyledir. Berber aynası dilsizi konuşturur, sevdalıyı söyletir derler durmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ömür adamsın be selam. Nereden bulursun bu lafları bilmem ki. Ee? <gülüyor> E anlat bakalım Remzi abi. Biz İstanbul'dayken neler oldu burada? Aman ne olsun be Durmuş. Eski hamam, eski tas. Asıl istersen sende. Yediğin içtiğin senin olsun. Gördüklerini anlat hele. Ha. Çay içen var mı? Ha Davut, taze çayın varsa iki tane getir. Hemen getiriyorum. Şu Davut'a da acıyorum doğrusu. Bu yaşa geldi hala kahvede garson... <gülüyor> Daha gitmedi mi? Hep bırakıp gideceğim buraları der ya... Ha, nereye gitsin fakara? Kızı burada hala nişanlı bekler. Kimi? Nişanlısını. İki yıl önce birdenbire ortadan kayboldu adam. Ne gören var ne de bilen. <gülüyor> Davut'un kızı var mıydı ya? Ha, pes doğrusu durmuş. Altında arabayla kasabanın altını üstüne getiriyorsun. Bir de bana sordun soruya bak. Hiç görmedim... <gülüyor> Nasıl güzel mi bari ha, Güzeldir güzeldir <gülüyor> Buyurun çaylarınız ha, Şu çaylarımızı soğutmadığını içelim hele Tıraşa sonra devam ederiz Ne o Davut keyfin yok yine ha? Gideceğim Bir gün başımı alıp gideceğim <gülüyor> Otur şöyle otur otur İki laf ederiz Sağol oturmayayım çay isterler e bir şey olmaz canım. İki dakika geç git ne olacak sanki. Ha? <gülüyor> yok yok. Sadi laf eder sonra. Ne de olsa kahvenin sahibi. Duyduğuma göre bu kez kesin gidiyor musun doğru mu? Öyle. Gideceğim. E nereye? Uzaklara. Çok uzaklara. <gülüyor> ya neresiymiş bu çok uzak dediğin yer? Söyle biz de bilelim. Ha? Uzak işte. Beni bekliyorlar orada. Peki niye gitmiyorsun? Aysel. Kızım bırakmıyorum. Ha. Hemen giderim yoksa. E, e, Sadi bekliyordur. E, bana müsaade. Ha o gideceğin uzak yer neresiyse haber ver de seni arabamla bırakayım oraya. Ha? <gülüyor> Hadi Raif çabuk ol biraz. İki saattir seni bekliyorum burada. Dur bir dakika geliyorum. Geldim işte. Ya senin yüzünden maça geç kaldık. Hadi. abla. Bak işte benim dediğim çocuk bu. Yakup sus melek duyacak şimdi. <gülüyor> Duyarsa duysun. Ondan hoşlanıyorum. Ne var bunda? Kendimi neden saklayayım ki? Bak. Bak şimdi ne yapacağım seyir. otur yerine melek. Raif. Ne var ne oldu? Nereye gidiyorsunuz böyle? Maça. Niye sordun? Hiç. Aysel ablayla çardakta oturmaktan sıkıldık. Çarşıya çıkarsanız... ...bize bir dergi falan alın diyecektim. Kusura bakma Melek. Maça çok geç kaldı. Hadi Ray. Yine geç kalıyoruz. Tamam tamam. Biz gidiyoruz Melek. Hadi hoşçakalın. kalın of, Gittiler işte. Ne olurdu sanki iki laf etseydi benimle? <gülüyor> Aşk olsun Melek. Nasıl cesaret edersin böyle bir şeyi? Ya biri görseydi? Görsünler canım. Ne olmuş sanki? Söz olur. Aman Aysel abla... Sen de çok büyütüyorsun canım. Yakuba kendimi göstermem lazım. Yoksa nasıl farkıma varır? Bu konularda çok cesursun. Cesur olmayıp da ne yapacağım? Ondan hoşlanıyorum. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Sen de kimi seveceğini şaşırdın. Daha geçen gün Yasin'i sevdiğini söylüyordun. Ne çabuk unuttun. Aman boş ver onu. Hem o nişanlıamdı, bilmiyor musun yoksa? Bilmiyorum. Yakubu ne zaman görüp sevdin? Örünü akşamüstü işte, Raif'le bahçe kapısının önünde gördüm Ay Çok hoşuma gitti biliyor musun? <gülüyor> Bir kere gördüğüm birine nasıl aşık oluyorsun anlamadım doğrusu <gülüyor> İyi ki sen geliyorsun yanıma Seninle konuşunca rahatlıyorum Ben konuşuyorum sen dinliyorsun Olsun ben dinlemeyi seviyorum Bak Aysel abla hep böyle yaşayamaz Dışarı çıkıp gez dolaş biraz Günlerini böyle beklemekle geçiremezsin Herkes seni dişsiz konuşamıyor zannediyor. Annem bile "Ayşe'den ne anlıyorsun?" diyor bana. Aman, ne yapayım melek? İçimden gelmiyor ki. Gençsin, güzelsin. Daha ne zamana kadar bekleyeceksin? Seni kırmak istemiyorum ama artık İdris'ten de umudunu kesmen iyi olacak. Hiç olmazsa kendine bir iş bul. Liseyi boşuna mı bitirdin sanki? Dedim ya, içimden gelmiyor melek. İnsanlardan kaçmakla eline bir şey geçmez. Bunu bilmiş ol. Göster kendini biraz onlara. Konuş. Seninle konuşuyorum ya. Yalnızca benimle değil, herkesle. Böyle sus pus oturarak konuşmayı unutacaksın bir gün. Güzelliğinin kıymetini bil. İdris olmasa bile bir başka birini bulur, evlenirsin. Öyle bir şey hiç düşünmüyorum. Of, senin derdin ne Allah aşkına? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Boşver, önemli değil. Senin bu huyunu sevmiyorum işte Aysel abla. Bir şey söyleyecek gibi oluyorsun sonra da boş ver diyorsun. Neymiş bu söyleyeceğin şey insanı meraklandırma. Kimseye söylemeyeceksin ama tamam mı? Olur olur söylemem. Biri var. Tam bir aydır gelip şu karşıdaki çınar ağacının altında duruyor. Sonra öylece bakıyor bu tarafa doğru. Bazen o gölgeyi İdris'e benzetiyorum. E ee? İlk zamanlar çok korktum. Gece olmasını istemiyordum sanki. Ama günler geçtikçe o gölgeyi bekler oldum. Çınar ağacının altında duran kimdi? Dost muydu? Düşman mı? Ne istiyordu benden? Ah, melek bir bilsem kim olduğunu. hoşun biridir belki de. Hiç sanmıyorum. Günlerdir hep aynı. Çınar ağacına sırtını veriyor. Hiç kımıldamadan duruyor. O gölgeye o kadar alıştım ki. Heh, olacağı buydu işte. Sonunda düş görmeye de başladım. Neyse neyse. Aldırma. İdris olacak değil mi? Kim bilir? Durmuş da son günlerde buraya izadandı Fazla olmaya başladı Yine açmış teybi sonuna kadar caka satıyor aklınca Niye dolaşıyormuş ki? Bilmem Belki de gözüne birini kestirmiştir Sakın anlattığım adam durmuş olmasın Oğlum. Boş bulduk teyzeciğim. Yakup oğlum niye önceden söylemedin? Raif'i yemeğe çağıracağını Hazırlık yapardık. Boş teyzeciğim. Ben yabancı mıyım sanki? E kapıda ne bekliyoruz. Hadi Raif içeri girelim. Hadi. Hadi. <gülüyor> Yemek hazır mı anne? E, siz biraz bekleyin. Ben şimdi hazırlarım. Ah, geç şöyle otur Raif. Rahatına bak. Bayağı yorulmuşum. Ya şu Niyazi ustada da hiç vicdan yok birader. Çok çalıştırıyor bizi. <gülüyor> <gülüyor> Bari yaptığımız işleri beğense Niyazi ustayı bilmiyormuş gibi konuşuyorsun Raif O hep böyledir Şu duvardaki resim kimin? Babamın Birbirinize benziyorsunuz Biliyor musun? Ben babamı hiç görmedim Keşke görebilseydim İnsanın babasını sadece bir resimde tanıması ne kadar kötü Geceleri ışıkları söndürüp yatağa girdiğimde Sokak lambalarının ışığı vuruyor bu resmi Sanki o zaman babam tekrar canlanıyor hep bu evin içindeymiş gibi rahatlıyorum. Aldırma. Bir gün nasıl olsa hepimiz yalnız kalacağız. Öyle de bizimki biraz zamansız oldu. Çocuklar hadi yemek hazır. Hadi. hadi. Tamam anne geliyoruz. Şöyle oturun bakalım. Gel bak. Tamam anne. <Gülüyor> Aa, yemekler bir harika. Vallahi şanslısın Yakup. Böyle güzel yemekleri bir daha kim yapar sana? Kim bilir belki de evleneceği kız daha marifetli Aman anne yine başlamayalım. <gülüyor> ne gibi yani? Biliyorum niyetini. Yine lafı evirip çevirip evlendirmeye getireceksin. Annem hep böyledir işte Rahim. Ne zaman bir arkadaşım ya da komşumuz bize gelse. Hep... Aa, oğlum yaşın geldi geçiyor bile. Ben yaşlandım. Bu eve bir gelin lazım artık. Ya, annen doğru söylüyor Yakup. Ee, senin mürüvvetini görmek istiyorum i̇yi, oğlum. İyi iyi iyi. <gülüyor> Sen mutlu olacaksın diye ben de ilk karşıma çıkan kızla mı evleneceğim Aa, yani? Tövbe de. Olur mu hiç öyle şey? Huyu huyuna, yaşı yaşına denk tamam, olsun. Tamam, tamam anne. Lütfen bu konuyu kapat artık. Durup dururken neşemizi bozmayalım. Oo, merhaba hanımlar. Bakıyorum da keyfiniz yerinde. Gece gündüz çardaktan çıkmıyorsunuz. Of. Evde oturmaktan canımız sıkıldı. Bu sıcak yaz gecesinde de içeride oturulmuyor ki. İnsan bunalıyor. Ee, Melek bakıyorum sen de Aysel ablanın yanından ayrılmaz oldun. Aa. Şimdi de işi gücü bıraktı benimle uğraşıyor. Alınma canım hemen şakaydı. <gülüyor> Geç otur şöyle Raif. Ayakta kalma. İyi olur iyi olur oturayım bari. Oh rahatmış burası. Lambayı neden yakmadınız? Ay ışığı var ya. Ne oldu Ayşel abla, daldın yine? Yok bir şey. Sen nerelerdeydin şimdiye kadar? Yakup'la gezindik biraz. Yakup niye gelmedi abi? Eve gitti. Annesi onu bekliyor. Ee, onunla iyi anlaşıyorsunuz galiba. Öyle. Ama zavallının dertleri bitmiyor bir türlü. Niye? Ne olmuş? Bir yanda annesi, öbür tarafta amcası, rahat vermiyorlar. O da ne yapacağını şaşırıyor. Neyse, boş ver şimdi bunları. Siz neler yapıyorsunuz Ay hiçbir şey. Aa bu pazar isterseniz hep beraber pikniğe gidelim. Ne dersin? Vallahi iyi akıl ettim melek. Aysel abla sen ne dersin gidelim Aa, mi? Olmaz. Şey yani benim işim var. Aa hadi ama Aysel abla. Ne olur kabul et benim hatırım için. Aa bizi kırma. <gülüyor> Bilmem ki. Senin için de iyi olur. Açılırsın biraz. Sen gelmezsen ben de hiçbir yere gitmem. Geleceksin değil mi Aysel abla? Şey... Peki oğlum. Ay, ya. Aysel. Ya, da söylerim o da bizimle gelir. Ah, babam geliyor. Ee, buyur da bu amca. Ee, Aysel, orada mısın? Hadi kızım eve girelim. E geliyorum baba. buraya pikniğe geldik değil mi Ray? Haklısın. Sevdim burayı. Keşke daha önceden gelmeyi akıl etseydik. Ay bak. Bir de gelmek istemiyordu. Aa, rahat bırak onu. Maşallah. Yakup'la da pek çabuk samini oldular. Kıskanıyor musun yoksa? Aa, ben niye kıskanacakmışım? Nişanlısı İdris kıskansın. O görseydi. Yoruldum ben. Şöyle oturalım biraz he? İyi eğleniyor musunuz bari ee, Hadi As melek Kalk biraz gezinelim bizde Canım gezmek istemiyor Biz buraya oturmaya mı geldik sanki Hadi kalk diyorum sana Tamam tamam anlaşıldı Senden kurtuluş yok Biz birazdan döneriz Raif senden çok söz ederdi Ya öyle mi Senin için suskun biri diyordu Aslında galiba biraz öyleyim Ama benimle konuşuyorsun Sen <gülüyor> iyi arkadaşım senin yanında dilim verdi işte. İdris'ten haber var mı? Yok. Kimse onun hakkında bir şey bilmiyor. İdris neden böyle yaptı? Aklın bir türlü ermedi doğrusu. Onu tanır mıydın? Pek tanıdığımı söyleyemem. Yani fazla konuşmuşluğumuz yok. Bazen kahvede karşılaşırdık o kadar. Gelir mi sence? Bilmiyorum. Keşke gelse. Bu bekleyiş bitsin artık. Ama galiba İdris burada. Bunu hissediyorum. Nereden biliyorsun? Çünkü onu her gün görüyorum. Geceleyin gelip evimizin karşısındaki çınar ağacının altında duruyor. O İdris değil, o... Sen nereden biliyorsun? Yani o olsa yanına gelirdi değil mi? Neden sen uzaktan seyresin ki? Şuna bak. Son günlerde nereye gitsem bu durmuş çıkıyor karşıma. Bizim oralarda da çok geziyor. Peki ne arıyor? Bilmem. Yağmur yağacak galiba. Aysel yardım et de şu eşyaları toplayalım ıslanmasın. <gülüyor> <gülüyor> tamam ee, ben şunları alayım Tamam. <gülüyor> Rahif'le Melek nerede kaldı acaba? Birazdan meraktan meraklanma Hey çocuklar gelin hadi Durmuş abi arabasıyla bizi evde bırakacağım Rahif'le Melek de binmiş arabaya Daha ne bekliyorsunuz hadi Aysel abla arabaya binsene Ne yapıyorsun sen Raif? Durmuş'un arabası bu Olsun canım ne fark eder? oldu sana böyle Yakup? Sen saçlarını elletmezdin ha? Yok bir şey Remzi amca. <gülüyor> hadi hadi. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. <gülüyor> Sevdalandın mı yoksa? Ha? Nereden çıkarıyorsun bunları amca? Tıraş olmakta mı hmm, suç artık? Ondan değil canım. Sen eskiden bırak saç tıraşı olmayı... ...aynalara bile bakmazdın. İyi iyi. Bundan sonra gelmem buraya. Canım alınma hemen. Senin hakkında iyi şeyler duymak sevindiriyor beni. Annen senden çok memnun. Eve erken gidiyormuşsun. Ben Yakub'u hiç böyle görmedim dedi bana geçen gün ya. Zaten annemin huyudur bu. Her şeyi büyütür. Ya Niyazi usta o da mı? Sabahları erkenden atölyeye gidiyor... ...akşamları da geç çıkıyormuşsun. Eğer sevdalandıysan bilelim ha. Dedim ya amca yok öyle bir şey. Hadi bakalım. Sahter olsun. Nasıl beğendin mi tıraşı? <gülüyor> Çok güzel oldu. Hmm, tabii güzel olacak yavrum. Yüzün meydana çıktı... Dur bakalım saçında şöylece güzelce bir tarayalım. Amca ben tararım. Tamam oldu işte tamam evet, tamam. Çaylar geldi. Ee, Yakup çayı sen iç. Ben de karşıki lokantaya gidip bir şeyler yiyeyim. Çok acıktım. Güle Ay. güle amca. Sonra olursa karşıdayım tamam mı? Merak etme. Çayını al bakalım. Sen Remzi'nin yeğenisin değil mi? Evet öyle. Niye sordun? Hiç. Gideceğim. Nereye? Oraya uzaklara Ben de gitmek isterim buradan Ama olmuyor işte Annem bırakmıyor Beni de Aysel bırakmıyor Nereye gideceksen beni de götürür müsün? Gerçekten gelmek ister misin? Tabi Peki gideceğimiz yer neresi? Çok güzel Dur dur, bak oranın resmini göstereyim. Bak işte burası Oh ne kadar güzel bir yer bu Demek senin gitmek istedin. Mer o <gülüyor> Ne oldu? Şş, kimseye bahsetmeyeceksin bundan. Tamam mı? Bu ikimiz arasında. Yoksa seni götürmem. Merak etme. Kimse bilmeyecek. Peki, peki ne zaman gideceğiz oraya? Daha zamanı var, şimdi değil. Ben sana haber veririm. Merhaba Aysel A A Yakup sen miydin? Korkuttun mu yoksa? Yok yok dalmıştım da Düşünceli bir halin var Geç otur şöyle ayakta kalma <gülüyor> Sağ ol <gülüyor> <gülüyor> Nereye bakıyorsun öyle? Çınar ağacına e Orada ne var? Hani sana daha önce anlatmıştım ya Biri gelip geceleri bu ağacın altına dikiliyor e, Evet ne olmuş ona? Birkaç gündür gelmiyor Demek ki İdris değilmiş Kim olduğu önemli değil ki ama birdenbire neden vazgeçti onu anlamadım İdris değilse kim o Çok mu merak ediyorsun Hem de nasıl Belki bu gece yine gelir Sen nereden biliyorsun Canım belki dedim Yani gelebilir <gülüyor> Neyse senin burada ne işin var Raif ile sinemaya gidecektik de onu almaya gelmiştim Seni burada tek başına oturuyor görünce bir merhaba diyeyim dedim Aa, Raif bir saat önce çıktı galiba Öyle mi bilmiyordum ama beni bekleyecekti Çardahan çok güzelmiş. beğendim. <gülüyor> Sarmaşıkları ben ektim. Burayı çok seviyorum. Ara sıra Melek'le oturur konuşurduk. Son günlerde Melek gelmez oldu. İşleri vardır belki de. Hiç sanmıyorum. Sanki bir şeyler olmuş da bana küsmüş gibi davranıyor. Şey ben gitsem iyi olacak galiba. Karanlık çöktü. E otur istersen. Belki Raif gelir. Biliyor musun? Seni eskiden beri çok merak ediyordum. ...hep seni tanımayı istedim. <gülüyor> Herkes gibi bir insanım ben de. Neyimi merak ediyordun? Yok yok hayır. Sen çok farklısın. Nasıl yani? Ne bileyim. Yani, yani tanıdığım tüm insanlardan farklısın işte. Neden bu kadar sıkıyorsun? Kendini anlamıyorum. Rahat ol biraz. Elimde değil ki. Seninle konuşunca sanki başım dönüyor düşecek gibi oluyor. <gülüyor> Yakup neler söylüyorsun sen? Gülünce ne kadar güzel oluyorsun. Keşke... İdris hiç gelmese Niye Bilmem Yani Yani seni üzmesinden korkuyorum <gülüyor> Yok canım İdris öyle bir insan değil Anlayışlıdır her zaman Ama seni bırakıp gitti <gülüyor> Bak işte Ay ışığı görünmeye başladı Biraz sonra çınar ağacının ardından Süzülür ışıkları Geceyi sever misin Hayır Neden Çünkü geceleri yalnızlık hiç çekilmiyor ben severim. Hele yaz gecelerini. O zaman ay ışığında her şey bir gölge gibi durur. Geceleri yıldızlara bakar, içimden sessizce şarkılar söylerim. Ama kimse duymaz beni. İdris bile. Onu seviyor musun? Neden soruyorsun? Bunları anlamıyorum. Şey, ben, ben seni seviyorum Ayşe. Beni mi? Düşünmedim böyle bir şeyi Nişanlıyım ben Hele şu kapat Remzi abi ha, Birazdan haberler başlayacak Durmuş. <gülüyor> ne yapacaksın haberleri Asıl havadis bende Hadi kapat şunu ha, Tamam tamam kapatıyorum e, Söyle bakalım Neymiş senin haberlerin ha? Çok önemli abi Şu saçlarımı tarayım hele Sen de son günlerde çok süslenmeye başladın Durmuş e, Biraz daha yakışıklı görünmem lazım abi Hayırdır ne oldu Sevdalandım abi Sevdalandın mı kötü desene Sevmek gibisi var mı Hı. Neresi kötü bunun ha, Bak durmuş Sevda dağ başında açan çiçeğe benzer. Rengini yağmur, kokusunu rüzgar alır gider. Sonra da bir başına kalır. <gülüyor> Vay Remzi abi. neler biliyor musun He, sen ya? <gülüyor> e, kim bu aşık oldun kız? Merak <gülüyor> ettim doğrusu. E, Aysel. Ne? E, Aysel mi? <gülüyor> Tabii ya. E, neden şaşırdın? E, Bizim kahveci Davut'un kızı mı yoksa? Ha. Ee, hani tanımıyordun? Ne kadar çabuk aşık oldun sen öyle. O kadar çok sözünü ettin ki abi... ...sonunda dayanamayıp araştırdım. Gerçekten de... ...anlattığın gibiymiş ha. Bir içim su doğrusu ha. Ama... ...o, o kız nişanlı. Ha. E, hani nişanlısı nerede? Çekip gitmiş adam. Peki ya baban? O ne diyecek bu işe? Orasını karıştırma. E babam her şeyi bilecek değil ya abi. Senin niyetin ne ya? Söyle bakayım. <gülüyor> Remzi abi... ...sen de bazen çok cahilce konuşuyorsun. Şurada arkadaş sayılırız diye anlatıyorum bunları sana. Bu işleri bilmen lazım Ayıptır, hani. Ayıptır durmuş ayıp. <gülüyor> Bu işler sana yakışmaz. E, ne yani? Senin yerine yakışıyor mu? Yakup mu? Onun ne ilgisi var? <gülüyor> sen de hiçbir şey bilmiyorsun birader. İlle de ben mi anlatayım yani? Duyduğuma göre evlenecekmiş Aysel'le. Eh yazık eder kendine. Benden söylemesi. Tamam tamam geliyorum. Tamam. Sen miydin Niyakıl? Ne oldu anne bir şey mi var? Daha ne olsun. Kapıyı yıkacaksın üstümüze neredeyse. Hadi gir içelim. Canım bir şey mi sıkıldı yoksa? Yok bir şey. Eve erken geldiğine göre gidecek başka bir yer bulamadın galiba. Senin için geldim anne yalnız kalmayasın diye. Ne zamandan beri beni düşünmeye başladın? Neden böyle konuşuyorsun anne bak üzülüyorum. Üzüldüğün belli oluyor zaten. Neyse neyse senin bugün aksiliğin üstünde. Yemek hazır mı acıktım. Hazır. Mutfağa gel hele. Bugün işler çok fazlaydı. Bütün gün durmadan çalıştık. İyi iyi hadi geç otur şöyle. Yemekte ne var bakalım? Ya anne bu yemeği sevmediğimi bilmiyor musun? Neden yapıyorsun? Beğenmiyorsan sevdiğin yemekleri yapana git. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Hı, sevmiyormuş. Buldu da buluyor. Tövbe tövbe. Dün gece neredeydin? Yine başlama. Ne yapacaksın nerede olduğumu? Seni bu günler için mi büyüttüm ben? Ele güne karşı rezil ettin beni. Niye? Eve geç geliyorum diye mi? <gülüyor> anne neden ağlıyorsun? Neydi belirsiz bir kız yüzünden sokaklara düştün. Eve uğramaz oldun. Başıma gelenler bu günleri de mi görecektim ben? Sen kimden söz ediyorsun anne? Kimden olacak? Aysel'den tabii. Ne olmuş ona? Onunla evlenecekmiş, Doğru mu? Kim söyledi? Eğer böyle bir şey varsa çıkar aklından. Asla izin vermem buna. Bilmiş ol. Sen onun bugüne kadar ne kötülüğünü gördün İyi biri olsaydı nişanlısı bırakıp gitmezdi Sonra o kız senden yaşça da büyük Olsun ne fark eder Anne Anne benim güzel annem Niye böyle yapıyorsun Onu gerçekten seviyorum ben İnan bak tanıyınca sen de çok seveceksin O kızla evlenemezsin tamam mı? Neden ama anne Hem daha ortada hiçbir şey yok ki Kapıya bak Gelen Remzi amcan olabilir Amcan mı Dur bakalım o neler söyleyecek Ele şükür seni evde bulabildim. Neredesin sen? İşte karşında duruyorum amca. Ne yapacaksın beni? Gel şöyle. Seninle konuşacaklarım var. Otur bakayım şuraya. Annen nerede? Buradayım Reymiza. Ha iyi. Şimdi hep beraber şu meseleyi halledelim. Kulağıma bazı şeyler geldi Yakup. İnanmak istemiyorum ama yine de seninle konuşayım dedim. Anlat bakalım. Aysel'le aranızda neler oldu? Hiçbir şey olmadı. Saklama benden her şeyi biliyorum. Biliyorsan bana niye soruyorsun peki? Utanmadan böyle bir şeyi nasıl yaparsın sen ha? Ne yapmışım ki? O kızı bir daha görmeyeceksin. Sil onu kafandan. Ben de söyledim ama dinlemiyor. Ne oluyor size böyle anlayamıyorum. Bak Yakup. Bak evladım. Sen bizim her misin Kendine yazık ediyorsun. Aklını başına topla. Böyle bir kız için değmez. Senden hem yaşça büyük hem de nişanlı. Aa, yeter artık yeter. Bu kadar da üstüme gelmeyin. ...ben ne yapacağımı biliyorum. Bir hiç yüzünden kendini feda etmene izin veremem. Anlıyor musun? Gel vazgeç bu sevdadan. Daha gençsin. Zamanla her şeyi unutur gidersin. Bak biz her şeyi unutmaya hazırız. Peki ya Aysel? O ne olacak? Sana ne ondan yahu? Kendi düşen ağlamazmış. Zamanında düşünseydi. Onun hakkında neden böyle düşünüyorsunuz? O iyi bir kız. Ah. Ah, ah. Aysel diyor da başka bir şey demiyor bu çocuk. Sen neden bizi anlamıyorsun? Aysel sana ne verebilir? Onu unutacaksın. Başka yolu yok bu. Yoksa... Yoksa bir daha bu eve giremezsin. Hiçbir şey gözümü korkutamaz. Kararımı verdim ben. Ne işin var senin burada? Seni görmeye geldim. Konuşacaklarım var. Konuşacak bir şey kalmadı. Git bir gören olacak şimdi. Zaten başım yeterince dertte. Ne oluyor sana böyle? Daha ne olsun. Herkes benim hakkımda bir şeyler uyduruyor. Alay ediyorlar benimle. Önce İdris vardı. Sonra habersizce çekip gitti. Bütün şehir üstüme yıkıldı sanki. Yalnız kaldım. Yapayalnız. Derken... O çınar ağacının altına gelip duran yabancı. Hep bir şeyler umut ettim. Ama olmadı işte. Onun kim olduğunu merak ediyor musun? Evet. Ay ışığında gelip hasret giderir gibi bakardı bu tarafa doğru. Ona alışmış. Belki de sevmiştim. Kim olduğunu bilmedim O bendim Ayşe. Geceleri ele ayak çekilip sokaklar boşalınca gelirdim. Resmine bakar gibi bakardım pencerene. Gölgeye düşerdi perdeye. Saçlarını tarardım. mi ısınırdı Aysel. Sonra ışıkları söndürüp yattığında dayanamazdım o büyük karanlığa. Sessizce çekip giderdim oradan. Demek o sendin. Evet bendim. Sen ağlıyor musun? Ne yapacağımı şaşırdım. Bugün İdris'ten haber geldi. Ne? İdris mi? Evet. Gelecekmiş. Daha yeni mi aklı başına geldi? Şimdiye kadar neredeymiş peki? İzmir'de limanda çalışıyormuş. Nişanlandığımız sıralar başka bir kadınla tanışıp peşinden gitmiş. İşleri ters gidince ayrılmışlar. Şimdi anlamış hatasını. Gelip kendini affettirmek istiyor. Sen ne diyorsun? Bilemiyorum. Kafam o kadar karışık ki. Buralardan gidelim Hayseri. Ha, nereye? Neresi olursa olsun. Yok olmaz. Hala İdris'i seviyorsun değil mi? <gülüyor> Git artık ne olur. Beni yalnız bırak. Peki. Şimdi gidiyorum. Ama yarın yine geleceğim. Beni burada bekle. Senin burada ne işin var? Raife uğramıştım Davut amca. Aa, öyle mi? Sen berber Remzi'nin yeğeni değil misin? Kimseye söylemedin değil mi? Yani gideceğimizi ikimizin. Yok. Yok söylemedim. Ne zaman gidiyoruz? Ha, şimdi değil. Daha zamanı var. ...günü gelince sana haber veririm. Sen merak etme. Hadi git şimdi. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Aysel... ...kızım... Ee, ...sen çardakta tek başına ne yapıyorsun böyle? Hava serinledi. Üşüteceksin şimdi. Hadi içeri girelim. Ee, baba... Şöyle kızım, gidelim baba, gidelim oraya uzaklara. Ne? Ha? Demek sonunda kararını verdin ha? Biliyorum, biliyordum zaten bir gün bunu isteyeceğini. Hadi, hadi, hadi hemen, hemen şimdi gidelim. Hadi, hadi. Dolabın. Yıllardır hep aynı işi yapıyoruz Yine bitmiyor bitmiyor, bitmiyor Dur size. dur bırak şu çekeci Ben ona bana bakayım ha, Geç otur şöyle gel Şimdi anlat bakayım derdin ne senin Bıktım, Bıktım usandım artık Rahip Bu gece yine eve gitmemişsin galiba Amcanı gördüm o söyledi Eve gelsin dedi Artık o eve hiç gitmeyeceğim Biliyorum bütün olanlar Durmuş'un yüzünde Durmuş'un ne ilgisi var Madem sordun anlatayım Aslında sana söylemem doğru değil ama neyse Güya durmuş Aysel'e evleneceğim deyip kandırmış. Sonra da yüzüstü bırakınca... ...Aysel abla kendimi öldürürüm demiş. Sen de onu sevdiğin için her şeyi sineye çekip... ...Aysel'le evlenmeye karar vermişsin. Kim uyduruyor bu saçmalıkları bilmem ki. Peki ya Aysel? Bu dedikoduları duymuş mu? Bilmem. Bunları ona anlatmalıyım. Geç kaldın. Niye? Gitti o. Nereye? Kimse bilmiyor. Dün gece Davut amca ile Aysel hiç kimseye haber vermeden çekip gitmişler. Ya. Davut amca. Niye kandırdın beni? Niye? niye? Bu sabah da İdris geldiydi. İdris mi? Demek geldi. İdris ya. Baktı kimseler yok. Boynunu büktü, çekti gitti zavallı. Aysel'i seviyordun biliyor musun? Hem de yıllardan beri... ...fırıldak gibi döndüm durdum sokaklarda. Yıllarca sesini duymak... ...ellerine dokunmak için bekledim. Tam ona ulaşacakken... ...tekrar kaybettim. Eh, önceden söyleseydin ya... ...ola ki işler buraya kadar gelmezdi. Böyle olacağını nereden bilebilirdim Raif? Neyse boş ver. Demek dün gece gittiler. Dün gece... Ben de gideceğim saçmalama Yakup otur yeter daha nereye gittiklerini bile bilmiyorsun galiba nereye gittiklerini biliyorum Raif evet biliyorum nereye o resimdeki yere uzaklara çok uzaklara.